Ben Derya Tolgay, ben Derya ve konumuz Koral Göymen. Hoş Merhabalar. geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Teknik masada da Selahattin Çolaklı beraberiz bugün. Ee, hatırlarsanız Koral Göymenle geçen hafta Kent konseylerini konuştuk ve kendisinden söz aldık. Sağ olsun tekrar geldi. Çok değerli vaktinizi bize ayırdığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi e, kısacık e, bir özet geçeyim hem de sizi kısacık tekrar e, dinleyicilerimize e, takdim edeyim. İstanbul Politikalar Merkezinde kıdemli uzman olarak bulunuyorsunuz. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesisiniz. Bir dönem Ankara Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı, bir dönemde Kadıköy Kent Konseyi Başkanlığı yaptınız. Kent Konseylerinin kurulmasında, gelişmesinde çok çok katkınız oldu. Bugün de bize bu katkıyı devam ettiriyorsunuz. Şimdi tam seçimleri konuştuğumuz bu günlerde de. ...en çok ihtiyacımız olan bu yerel demokrasinin gerçekleşmesinde önemli bir yapı taşı e, kent konseyleri. Bu programda e, bildiğiniz gibi sadece adaları e, ilgilendiren bir e, program değil. Katılımcı demokrasi için e, bir mahalle üzerinden adeta bir laboratuvar da diyebiliriz ve diğer mahalleler için oluşturma yani bir örnek oluşturma çabamız var değil mi Alp? Evet. <gülüyor> Onay bekledim. <gülüyor> evet evet Peki. Amaçlarımız büyük boyumuzda. <gülüyor> Şimdi geçen hafta neler konuştuk Kısaca ben özetleyeceğim çok önemli şeyler söyledi çünkü Koral Bey dört önemli noktaya değindi bir kalkınma eskiden büyüme endeksliydi dediniz şimdi yaşam kalitesini ifade ediyor ve kent konseyleri de yaşam kalitesini arttırması ile bile bir ilişkisi evet, var doğrudur eksiklerimi siz Mücademi, tamamlarsınız buyurun. iki planlama dediniz ee, eskiden ulusal düzeyde yapılırken bu planlama şimdilerde bölgesel ve yerel düzeyde yapılıyor ee, yapılması e, daha iyi e, dediniz. Üç yönetişim devletin her türlü hizmeti sunması yerine farklı yapıların e, sivil toplumun kent konseylerinde hizmet veren yapılar olarak ortaya çıkması dediniz. Dört e, demokrasi çoğu ülke yalnız e, e, temsili demokrasiyle e, yetinmiyor doğrudan demokrasi e, katılımcı ve örgütsel demokrasi gibi yeni kavramlar getiriyor bu da e, diye dört ana başlığa koyduk daha küçük küçük notlar var ama bunları daha sadece sizin sonra özetiniz benim anlattığımdan daha güzel kesinlikle <gülüyor> Yok, gayet öz çok... En öz noktaları Bizim yakalamışsınız. 25 dakika olunca mecbur doğrudur, çok kısa. Doğrudur. <gülüyor> Geçtik. Evet. Geçen hafta kamusal alan konusuna geldik ve kamusal alanın planlanmasını ve bu kent konseylerinin bu konudaki görevlerini konuştuk. Görevlerine giriş yapıyorduk ki süremiz bitti. Şimdi isterseniz kent konseylerinin den beklenen işlevleri bir şey dersek, ele alırsak, oradan da işte bu kamusal alanın planlanması meselesini şey seyredisi. Onun içinde zaten herhalde ele Tabii almak yani gerekir. yani belki bir genelden özele doğru gitmekte yarar olabilir. Fakat her şeyden evvel dinleyenlerin, değerli dinleyenlerin Cumhuriyet Bayramını kutlamak isterim. Evet. Ve de Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve Önemli bir ivme kazandıran kadroyu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, çalışma arkadaşları olmak üzere katkıda bulunan herkesi sevgi, saygı ve özlemle andığımızı ifade etmek istiyorum. Katılıyoruz. Bu şahsen benim ve benim gibi birçok insanın e, yaşamına bir anlam katmaya devam ediyor. Yaptığımız işlerin büyük bir bölümünü bu insanların fedakarlıklarını hatırlayarak ...yapmaya devam ediyoruz... ...o nedenle dün çok özel bir gündü... ...kent konseylerinden bahsettik... ...sizin konu başlıkları verdiğiniz... ...oradan şey diyeyim... ...fakat şunu hatırlatayım... ...beş ay sonra... ...önemli bir seçim daha var... ...bir yerel seçim var... ...yerel seçimlerde kadrolar belirlendikten sonra... ...ister mevcutların devamı olsun... ...kısmen veya tamamen... ...ister yeni bir kadro olsun... Yasalarımıza göre ilk 6 ay içinde yeni kadroların o yerleşim ile ilgili bir stratejik plan hazırlaması gerekiyor. Biraz evvel zaten özetlenen planlamayla ilgili özetlenen ifadede ulusal düzeyde planlar önemini tamamen yitirmedi. Türkiye'de zaten ulusal düzeyde plan bir anlamda devam ediyor. Fakat birçok ülke planlamayı bölgesel ve yerel düzeye indirgedi. Dolayısıyla stratejik planlar bunların en önemlilerinden. Kent konseylerinin stratejik planlarının hazırlanmasında ciddi katkıda bulunma görevleri olduğunu düşünüyorum. Birçoğu bunu çeşitli nedenlerle şu anda yapamıyor. Bu bir miktar belediye yetkililerinin her ne kadar dış ve iç paydaşlar diye bir tanımlama yaptıktan sonra belirli toplantılar düzenlemeleri anlamına geliyor ama e, gerçek anlamda kent konseylerinin bu sürece katıldıklarını veya katkıda bulunabildiklerini söylemek zor. Onun için özellikle kent konseylerini düşünürken ve kent konseyi içindeki kadroların önümüzdeki beş ay sonra ortaya çıkacak, çıkacak olan tabloya şimdiden hazırlanmalarında yarar var. Tabii stratejik plana anlamlı katkıda bulunabilmek için ...kastettiğim hazırlık... ...kent eylem planları şeklini alabilir... ...yani kent konseyleri üyeleri oturup... ...kendi aralarında... ...hem bilgi sahibi hem deneyim sahibi... ...çok kişi olduğu için... ...içinde bulundukları e, şehrin... ...şehirle ilgili üç tane soru sorup... ...bunu yanıtlamaya çalışabilirler... ...yani o şehir olarak... ...eks şehir olarak bu şu gün neredeyiz... ...altyapı olarak neredeyiz... ...üst yapı olarak neredeyiz... ...sosyal doku olarak neredeyiz... ...sorunlarımız nedir... Yani mevcut durumu bir fotoğrafını çekmek. İkinci canıtlanması gereken soru, belirli bir süre sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Dolayısıyla nelerin değişmesi gerekiyor? Üçüncü cevaplanması gereken soru da, mevcut durumla özlenen, istenen durum arasında oraya nasıl varırız? İşte Kent Eylem Planı, yani gönüllü insanların, örgütlü bir şekilde kendi kentleriyle ilgili bu üç soruyu yanıtlamalarını sağlayacak sürece kent eylem planı ve bunun hazırlığı diyoruz. Bu hazırlığı yapanlar çok anlamlı bir şekilde e, kamusal kesimdeki ilk altı ay içinde yerine getirilmesi gereken stratejik planın hazırlanması olayına da anlamlı bir şekilde katkıda bulunabilirler. Hı hı. Yine değindiğiniz şeylerden bir tanesi kamusal alan e, kavramıydı. Bu çok önemli çünkü kabul etmemiz gerekir ki Birçok diğer toplumda da olduğu gibi bizim toplumumuzda da farklı bir toplumsal yapı, farklı yaşam tarzı hem özleyenler hem de bunu uygulayanlar var. Bu problem olarak da bakılabilir bu olguya. Fakat taraflar bir parça daha sakin bir şekilde konuya yaklaştıkları takdirde bunun aynı zamanda bir fırsat olduğunu da göreceklerdir. Şimdi bu fırsatı yaratmak için insanların kendi aralarında e, iletişim kurmalarında çok yönlü iletişim kurmaları zorunludur. İletişim kurmalarının bir bölümü de çok önemli bölümü de yüz yüze ilişkidir. İşte kamusal alan diye nitelendirilen yerlerde çok farklı e, yaşam tarzları olan çok farklı değer öncelikleri olan insanların fiziki olarak bir araya gelecekleri ve yüz yüze ilişkiler kuracakları çoluklarıyla ile çocuklarıyla ile birlikte bu çocuk oyun alanları olabilir spor alanları olabilir stadyumlar olabilir pazar yeri olabilir yani insanların farklı gelir gruplarındaki farklı kesimdeki insanların fiilen bir araya gelecekleri yerler bu dinamikten mucizevi şeyler çıkabilir. İnsanların birbirlerini tanımaları ve insanların birbirlerine hoşgörüyle yaklaşmaları için önemli bir fırsattır. Kent konseylerinin bunu da planlı bir şekilde düşünmelerinde, yapmalarında yarar var. Yani yeni evet. kamusal alanlar yaratmaları. Yani evet. farklı insanların, farklı alanlarda bir araya gelmelerini sağlayıcı hazırlık Hı hı. Gerekirse bu mekanları hazırlamaları bana göre kent konseylerinin e, bunu yapabilecekleri önemli olgulardan bir tanesi. Bunun i̇kisini saydınız şimdi en, en başta gelenler bunlar bir evet, anlamda. Evet. evet. E, tabi bir yandan da bu şu anlama geliyor kent konseylerinin yani kapasiteler belli e, ki o kapasitelere tabi şeyin belediyelerin katkıda bulunması gerekiyor her şeye rağmen yani o kapasite arttırıcı bir şey oradan e, şey de gelmeli. Fakat o, o kapasite içinde yapabildikleri şeyler tabii ki sınırlı. Bu dünyanın en önemli problemi ekonominin de her şeyinde. E, şimdi kent konseyleri bir kısım şey işlere yöneldikleri zaman... E, ...daha nasıl söyleyeyim... E, ...hafif işlere yani... ...bu söylediğiniz işler çok vakit alan... ...çok ciddi işler. Evet. E, o zaman... E, ...bunlara vakit kalmıyor galiba pek... ...yani şey de kalmıyor... E, ...maddi imkan da kalmıyor. O yüzden... E, ...mesela Kent Konseyleri'nin bu söylediğiniz... ...planlama işinde... Ee, pek bir katkıları olmuyor. Belediyeler işte planları bir bölü, bin, bir, bölü beş, bir, bir bölü beş bin planları ki bu belediyenin görevi ama taşeron'a veriyor. Yani bir şirket yapıyor. O şirket orayı geliyor şöyle bir görüyor gidiyor. Yani sizin söylediğiniz anlamda orada yaşayanların katkısı, kent konseyleri üzerinden olabilir. O Bu, bu, bu pek görülmüyor. Şimdi burada bir noktayı açıklığa kavuşturmakta yarar var. Benim sözüne ettiğim planlama im planlaması değil, değil. Değil ama onun da ona temel oluşturan bir şey aslında. Kentin tabii. Evet, tabii evet. ikisi arasında önemli evet, bir ilişki evet. ve ilinti var ki şunu söyleyeyim yani her kent konseyinin potansiyeli evet. e, ilgi düzeyleri aynı olmayabilir. Sizin Hı -hı. söylediğiniz çok doğru. Hı -hı. Herkesin mutlaka aynı şeyi yapması da gerekmiyor. E, kent her şeyden evvel kent konseyleri gönüllü çalışan yapılar. Dolayısıyla gönüllü çalışan yapılar kendi katkıları ne olabilir? İçinde bulundukları Ken Konseyi'nin çalışma sınırları ne olmalı? Öncelikli konuları ve yöntemleri ne olmalı? Kendilerine göre karar verme durumundalar. Evet. Yani herhangi bir şekilde bunlar arasında en ideali şudur demek Hı -hı. pek e, mümkün değil. Fakat Hı -hı. eğer başkaları bir takım faaliyetleri yürütüyorlarsa kültürel faaliyetleri belki enerjilerini tekrar etmekten evet. yerine Tekrar evet. etmek yerine belki daha boş alanlara, daha ihtiyaç duyulan, evet. daha öncelikli alanlara kaydırmalarında yarar olabilir. Evet. Peki o zaman buradan şu soruyu sorsak, kent konseyleri yereldeki sivil toplumun kapasitesini de nasıl geliştirmeli, onlara alan aç açmalı ve arttırabilmeli? Çünkü bir de o bölgenin sivil toplumu var. Kent konseyinin bu sivil toplumlara katkısı nasıl olabilir? Yani her şeyden evvel e, bu konuda bildiğiniz gibi artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkesin kendini e, ne olup bittiğini anlayabilmesi açısından sürekli olarak yenilemesi bir anlamda sürekli olarak kendini bir eğitime tabi tutması Hı -hı. gerekiyor. Bu formal bir eğitim olmayabilir ama. Her şeyden evvel etrafındaki çevreyi, yeni yaşam tarzlarını, yeni teknolojileri anlayabilmeleri açısından böyle bir şey gerekli. Dolayısıyla gönüllü insanlar bir araya geldikleri zaman ihtiyaçları neyse bunu e, örgütleyip eğer kendi bünyelerinde bu eğitimleri verecek, bu den yaşam deneyimlerini aktaracak kişiler yoksa onları kendi aralarına katmaya ...çalışmaları yoksa da onlardan belirli dönemlerde belirli programlar çerçevesinde bir eğitim almalarında e, yarar hı hı. var. Yani şunu bir daha belirteyim. Kent konseyleri e, önceden tanımlamış görevleri olan ABCD 1-2-3-4 şeklinde olan yapılar değil. Hı hı. Kendi çevrelerini ve kendi çalışma çerçevelerini ve önceliklerini e, belirleme durumunda olan esnek e, yapılar... Hı hı. Belediyelerin de tabii bu konuda çok katkıları olabilir. Bu nedenle de şart olan husus belediyelerin bu yapıları mutlaka denetim altına alınması gereken veya kendi yapa, kendi formel örgütlenmelerinin bir uzantısı olarak gören yaklaşımlardan ziyade bu kişilerin özgür iradelerine saygı göstermeleri gerekir. Buna karşılık da tabii bu e, kent konseylerinde çalışan Kişilerin belediye ile olan ilişkilerine siyasal muhataplar olarak veya siyasal karşıtlar olarak bakmamaları ve burayı bir anlamda ne destekleyici o siyaseti ne de ona karşıt olan bir konuma kendilerinin getirmemeleri gerekiyor ki sağlıklı bir ilişki kurulabilsin. Şimdi şöyle bir not geldi. Deniyor ki bu milli emlak. Ee, geçen hafta konuşmuştuk biliyorsunuz Kent konseyinin evet. e, Mekanı, e, kamusal alanını evet. Hani açmıştık hatırlarsanız Adanın da tek kamus alanıydı evet. Ve orayı e, geri istiyor Bunun için tebligat yolladı Ve sürede bitti Hani e, Biz daha mevcutu koruyamazken e, Kamu e, alanları e, Talep ediyoruz istiyoruz ama Burada da böyle Hı. şimdi e, Tıkanmış bir e, durum var biz bu kamu olanlarını nasıl, kimden daha, ne Benim şekilde de, talep edeceğiz yani bazında Bu bizim siyasal kültürümüzle ilgili. Evet, tam tamamen siyasal kültürümüzle ilgili olan bir olay. Yani e, kamuda görev yapan kişilerin ve e, devleti temsil eden kişilerin sivil topluma bir karşıtlık içinde veya bizden yanadır, bize karşıdır mantığı içinde bakmamaları gerekir. Yasal çerçeve içinde mümkün olduğu kadar kolaylaştırıcı. Çünkü sivil toplumlar da aynı zamanda hem ve kamunun işini büyük ölçüde bir uyum sağlandığı takdirde kolaylaştırıcı yapılardır. Dolayısıyla iki yapı arasında bir karşıtlık değil veya siyasal ilişkiler üzerinden destek veya köstek mantığıyla değil bu mantıkla bakmakta yarar var. Bunu söylemek kolay. Fakat bizim egemen siyasal kültürümüz bunu yapmayı çok zorlaştırıyor. Çünkü siyaseti de bir zıtlık mantığı içinde evet. ve dışlayıcı bir mantık içinde yaklaştığınız zaman devleti temsil eden yapılarında bu tür siyasal etkiler altında sivil toplumu sınırlandırıcı hatta giderek sivil toplumun çalışmasını zorlaştırıcı veya mümkün kılmayıcı e, tavırlar içine girmeleri tabii bunların hiçbiri e, onaylanacak e, tavırlar e, değil. Çünkü biraz önce e, dediniz bir araya gelemeyecek kişilerin fiziken yani farklı yaşlarda farklı kültürde farklı yaşam e, şekline sahip insanların ...asla bir araya gelemeyecekleri... E, ...ki günümüzde tam da bunu yaşıyoruz... ...mekanlar bu kamusal alanlar. Tabii. Şimdi e, ada üzerinden gidersek de... ...tamamen bu karşılaşmaların artık... E, ...olması istenmiyor. Ve e, şey demiştiniz... E, ...yeni bir e, kentli kültür sentesi doğması için... ...kent konseylerinin çok önemli yeri var... ...ve kamusal alanlarında çok önemli Aynen. yeri var. Aynen. Bu önem şu anda... <gülüyor> Mesela bir... Adadaki Kent Konseyi'nin e, bulunduğu bina ve onun e, bahçesi işte tam bu tür karşılaşmaların e, sık sık e, şey ettiği, cereyan bir yer. Evet. Bir yer. E, şimdi ne olacak? Yani böyle bir yer daha yok. Onun yerine bir yer tahsis edileceği falan gibi bir Hı, şey bu, bu, bu Hazır arada... bir tane varken niye, Hı -hı. ne oluyor? Hiç. Bir de gerçekten Tabii. değindiniz demin ada coğrafi olarak da insanların birbirlerinin gözün içine bakabildiği Tabii, ölçek en yeğâne yani yerlerden evet, ölçek biri veya bir dertleri olduğunda bir seslendiklerinde arkadaki komşunun duyabileceği birlikteliğin olabileceği, kolaylıkla olabileceği en doğru da yer. Şimdi burayı bu kadar mekan, mekansız, e, kamusal alansız bırakmak çok ciddi üzerinde düşünmemiz Taklardım gereken bu işi, bir şey. Evet. Çok ciddi, yani burada ümit edilen tabii şey devleti temsil eden e, kesimlerin de e, kent konseyleri ve sivil e, yapılar e, açısından bilgilendirmeleri... ...ihtiyaçların anlatılması, bir diyalog kurulmaya çalışılması evet. istenir. Bunda da sivil toplum kuruluşlarına şu tür şeyler de düşüyor. Hı hı. Sivil toplum kuruluşları mutlaka homojen yapılar olma durumunda değildir. Yani hep aynı şekilde olaylara bakan, aynı... Yaşam tarzını benimseyen bunun dışındakileri dışlama eğiliminde olan daha farklı düşünen daha farklı yaşayanların kendi aralarına olmasını sağlayıcı tırnak içinde tedbirler alma alışkanlığında olan yapılar olduğu takdirde bu sağlıksızdır. Dolayısıyla bizim bu yeni bir kentli kültür sentezi dediğimiz zaman bu tür diyaloglar mümkün olmazsa bu tür 40 farklılıkların bir araya gelmesi mümkün olmadığı takdirde biraz evvel söylediğim şeyleri zaten gerçekleştirmek mümkün olmaz. Onun için bu türdeşlikten, homojenlikten mümkün olduğu kadar kaçınıp Farklı düşüncelere, farklı yaklaşımlara sahip olan insanların da kent konseylerin bünyesinde özgür yurttaşlar olarak ve birer paydaş olarak evet. yer almalarını mümkün kılmak lazım. Evet, belki bu konu dediğiniz çok çok önemli. Belki adalardaki kent konseyinin de e, bu alanda bu e, şey açılımı daha fazla yapması gerekiyor. Ya, her her şey kesimin... Var. ...dahil ha. olması açısından... ...eksik kalmaması açısından Yönetmelik bir... ...yönetmelik de... mani... ...yani e, size söylediğiniz, siz uygulamanızı geçen... ...anlatmıştınız şeyde Kadıköy örneğinden... İşte hatta Kadıköy'de yaşamayanlar bile e, kent konseyine geliyordu ve orada etkin olabiliyordu diye. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Aynen öyle. E, şimdi e, tabii buna aslında eğer biçimsel olarak bakılacak olursa yönetmelik mani. Çünkü orada işte 11 madde mi ne var? Sıralıyor şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diyor. E, Kimsenin onu uyguladığı yok. Kimsenin ona baktığı da yok. Kimsenin e, kuralladığı da, e, kur yani değiştirmek da yok. değiştirmek lazım aslında. Mesela adada bu söz konusu. Yani ee, işte yani bunlar çok ee, daha önce şey edildi. Benim bir küçük, özel, bir, özel küçük bir tavsiye. Hı. Biz Aynen. Kadıköy'de, Hı. Kadıköy'de Kadıköy'de yaşayanlar, Evet işte Kadıköy'de okuyanlar, evet, evet. Kadıköy'de çalışanlar, evet. Kadıköy'ü sevenler evet, evet. hatta işi biraz sulandırarak iyice sulandırarak <gülüyor> Kadıköy'den transit geçenler diye yani evet. şunu vurgulamaya evet. çalıştık. Bu tür kısıtlar yapay kısıtlar olmaz. İlgi duyan herkes bir yerin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen herkese katkı sunma imkanları olmalıdır. Dört tane meclis var. Kadın meclisi var, engeller meclisi evet. var, gençlik meclisi var. Hatta Kadıköy'de biz çocuk meclisi de kurmuştuk. Bunu kuran başka evet. yerlerde var. Dolayısıyla e, yönetmeliğin sınırlandırıcı, e, bizim yine devlet e, alışkanlığına evet. yapısında kaynaklanan şeyleri kale almadan... Özgür iradeyle katkıda bulunabilecek herkesi kucaklamalarında. Siz de anlayışınız tabii. Yani, evet, doğru, doğrudur. <gülüyor> o, doğrudur. Bu, bu çok, yani bunun bunun yapısal hale gelmesinin, kurallı hale gelmesinin bir yolunu bulmak gerekiyor anladığım benim. Çünkü bu, şeyin yönetmediğin kısıtlayıcı e, tavrında fırsat bile, Hatta da onu önemseyerek iyi niyet dedede de olsa e, öyle herkes Kent Konseyine şey edilmiyor. Ee, sivil toplum adı e, üzerinde niye, niye siyasal toplumun evet. yani devlet ve devlet evet. aygıtlarının kendileri üzerinde böyle bir sınırlayıcı etki yapmasına niye izin verirler Stırcın ki mesele budur Üç, mesele bu. <gülüyor> bu anlayışın mesele bu. yurt çapında yerleşmesi Aynen. gerekiyor tabii. Aynen. Böyle. Ee, peki zor <gülüyor> tablet bir şey gibi olacak tablet istiyoruz gibi bir zor bir soru olacak ama buyurun ee, yani bir formül var mı? Herkesi bu kent konseylerine nasıl çekebiliriz? <gülüyor> Valla öyle. Yani şöyle bir şeyim, şey yani. şöyle, şöyle, şey, şöyle bir şey. Her insanın, hemen hemen her insanın Hı -hı. <gülüyor> yapmaktan hoşlandığı, başkalarına kıyasla biraz daha iyi yapabildiği şeyler olabilir. Herkesin aynı tahsil düzeyinde olması, formal eğitimin düzeyinde olması gerekmiyor. Tam tersine üretkenlik bunun dışında farklı bir şey. Sonuç olarak bana göre sizin sorunuzun yanıtı çevredeki insanlarda yani o ana kadar kent konseye gelmemiş veya ilgi göstermemiş olan insanların bu tür bir yönünü bulup yani katkıda bulunabilecekleri bir yönünü bulup onlardan bunu yardım olarak istemekte yarar var. İnsanların ihtiyaç, kendilerine ihtiyaç evet. duyulduğunu hissettirildikleri Hı -hı. ölçüde Hı -hı. bir yere gitme arzuları olabilir. Yüzde yüz bir sonuç sağlanmayabilir tabii de ama denemekli yarar Hı -hı. var. Çoğu zaman, çoğu Hı -hı. zaman insanlar biz sizi, size ihtiyacımız var şu konuda gelin bize evet. önderlik yapın dendiği zaman en azından... Başlangıçta bir ilgi duyabilirler. Yani Kent konseyinden gelen bir şey gerekiyor, aynen, çaba gerekiyor. Aynen, aynen, evet, aynen. Bir aynen. davet, bir çaba. Çok, evet. çok yani... değerli bir şey söylediniz <gülüyor> evet. gerçekten. Evet. Yani tablet, yani e, hakikaten bir hap olarak geldim. Evet. Ben bunu çok e, sevdim, beğendim. Evet. <gülüyor> Sloganla geliştirebiliriz. <gülüyor> çünkü, çünkü diyoruz tamam. ki hakikaten <gülüyor> diyoruz ki biz sizden bir şey öğrenmek istiyoruz. Evet. Size ihtiyacımız var, yardıma ihtiyacımız var. Biz bilmiyoruz her şeyi. Aynen, e, aynen. Hep beraber e, bir şey bilelim. Aynen. Aynen. Galiba programın sonuna da geliyoruz. Son e, e, Ne kadarımız kaldı? Bir, bir, bir dakika dakikamız. mı? Oh, peki. <gülüyor> Biz sizden son sözlerinizi e, alsak. Yani e, şunu belirteyim. <gülüyor> Toplumumuz çok dinamik bir toplum. İnsanların e, kendilerine ihtiyaç duyulduğunu hissettikleri anda uygun bir dille yaklaşıldığı takdirde Dışlayıcı olmadığı takdirde %100 değil belki kimse bunun garantisini veremez. Çünkü buna karşıt olan bir siyasal kültürümüz var, buna karşıt olan bir kurumsal kültürümüz var. Fakat bunu denemekte yarar var. Bunun olumlu sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. Efendim, çok teşekkür ediyoruz Gerçekten Koral Göğmen'e. Harika bilgiler verdi. Ee, biz de burada vatandaşların e, kentin sakini olmaktan çıkıp, kentin sahibi olmasını sağlayacak yapılar olan kent konseylerine girmelerini, kent konseylerinin de onlara ne kadar ihtiyaç duyduklarını bir şekilde duyurması, beyan etmesi Hı. diyoruz. Haftaya salı görüşmek üzere. Hoşçakalın Adalar hepimizin. Ben de Ulan, teşekkür adalar ederim. Adalar hoşça Hoşçakalın. <gülüyor> Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy Derya Tolgay ve Al Orçun.